Eşiğinden özgeye ben yüzüm sürmeyeyim Ay yüzünden özge hubü göreyim görmeyeyim Ben düşümü yorayım mı senden yana hayrola mı Gönlüm ben senden ayrı kişiye yormayayım Lalilebümden sorayım ki nedir halim veri Akıdayım gözyaşını ola mı sormayayım Ben bu dünya boşluğundan durayım aşkın için İlla vassın lezzetinden öleyim durmayayım. Hayırlı akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Kayseri Kadısı olarak devlet yönetiminde kadro alan ve yetenekleriyle ülkenin vezirliğini oradan da sultanlığını elde eden Kadı Burhanettin'i ve şiirini konuşacağız bu akşam. Her akşam olduğu gibi bu akşamda değerli üstadım Hayat İnanç'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Hocam kimdir Kadı Burhanettin? Kadı Burhanettin İlk Sultan Şairimiz Türk Edebiyatı'nda daha önce bir isim bilinmiyor hele bu çapta. Binin üzerinde manzumesi olan çok özel bir adam. Eratma Devleti'nin reisi, devlet başkanı. Senin de söylediğin gibi bütün kademelerden geçmiş. Kendisi, babası, dedesi, onun babası, onun da babası kadı Kayseri'de. Ve Kayseri e, asitane, Dersaadet veya payitaht daha doğru değişle sonra Sivas'la birlikte iki bölgenin hükümdarı çok renkli dağdağlı bir hayat çok gurçunalı kavgalar içinde geçmiş bir hayat yani bir tarafını gören diğer taraflarını onda yakıştıramayabilir. Bakıyorsunuz Timur'a, Osmanlı'ya, Memlük'lere kafa tutan Ölümüne harbeden bir adam var karşımızda. Bir bakıyorsunuz eğlence meclislerinde baş aktör. Bir bakıyorsunuz ilim ehli çok ciddi eserler vermiş. İslam fıkhına dair iki temel kitabın sahibi. Bakıyorsunuz şair hem de öyle dediğimiz gibi az buz değil bin küsur şiir yazmış bir şair divan sahibi. Yani ilk divan sahibi Türk sultanı dememiz yanlış olmaz. Kendisi hakkında bugüne kadar yazılan birkaç eser var görebildiğimiz. Doktor Ömer Demirbağ hocamızın, Van 100. Yıl Üniversitesi'nde hoca dostumuzun ki yakından tanımak bahtiyarlığım oldu. Çok da iyi bir şairdir aynı zamanda. Çok güzel bir şairdir. Hazırladığı Kadı Burhanettin ve şiiri kitabı son derece doyurucu bilgilerle mücehhez bulunuyor. Merhum Sultan'ın hem hayatını, siyasi hayatını, 54 yıl süren gürültülü hayatın bütün önemli kısımlarını anlatmış. Hem de şiirinden ciddi tahlillere yer vermiş. Dört nesilden beri Kayseri Kadısı dedik, kendisiyle beş. Genç yaşında Kayseri'ye kadı oluyor. Tabii şimdi günümüzden bakınca, bu görevin ciddiyeti, ehemmiyeti kolay anlaşılmayabilir. Yani son derece karizmatik bir üst düzey görevidir. Aynı zamanda Eretna hükümdarı sonra başına geçeceği devletin Gıyasüdin Mehmed'in damadı oluyor. İlimle ve sanatla meşgul olan bu adam artık siyasetin içinde buluyor kendini tam ortasında. Nitekim kabiliyeti, dehası, iddialı kişiliği devlet başkanı olmasının yolunu açıyor. 36 yaşında hükümdardır. 17 sene sultanlık etmiştir. Tam bir fırtınadır. Hayatının bütün sefahatı tam bir fırtınadır. Kılınçla kalemi aynı maharetle kullanmış bir adamdır. Eski bağlısı olan Karayülük Osman Bey'in pususuna düşmüş. Onunla düşman olmuşlar. Hıyanetine uğramış, pususuna düşmüş ve 1398'de suikast ile dünya hayatına veda etmiştir. Vefatından sonra oğlu çok küçük yaşta devletin başına geçirilmişse de uzun sürmemiş ve Yıldırım Bayezide bir mektupla müracaat ediyor halk ve Osmanlı'ya bağlanıyor. Böylece tarihteki şamlı yerini de Alıyor Kadı Burhanettin ve Eretna devleti. Batı Türk dünyasında yetişen ve divanı olan ilk sultan şairimiz. Bir beytinde kendi renkli kişiliğine işaret etmiş. Ben bir zaman zahit idim tesbih ile tehlil ile şimdiki gördüm yüzünü uş rindu evbaş olmuşam. Tabi bu beytte de görüleceği üzere kullandığı Türkçe... Çok da alışık olduğumuz bir Türkçe değil. Bir defa Aruz'un ilk denemeleridir. Kendisinin yaptığı emekleme safhasındadır. Bizde Aruz'la yazılan şiirler Uş diyor mesela kullanmadığımız bir işte manasında eski Türkçe. Yani Arapçadan ve Farsçadan beslenen görkemli, çok zengin, efendim iddialı, devlet dili dediğimiz ve şimdi Biraz da yanlış bir tanımlamayla Osmanlıca dediğimiz lisanın oluşumuna epey var daha. Erken ilk dönem şairi. Fakat yol açıcı olmuş. Ondaki Eda Fuzuli'den de, Baki'den de, Nedim'den de, Şeyh Galip'ten de adeta nişan vermektedir. Sanki müjdecisi gibidir. Çok sanatlı olduğu da söylenemez. Yani böyle çok büyük bir şaheser olduğundan bahsetmek. Doğru olmaz ama bu kadar gürültülü bir hayatın içinde devlet yönetirken bin küsur şiir yazmış olmasını ve edebiyatımızın baş aktörlerinden biri olarak tarihte yer aldığını kaydetmemek de haksızlık olur. Şimdi hocam şöyle bir anekdotla açayım ben isterseniz. Ee, Örnek şiir. O kadar, o kadar şey hayatı uzunmuş gibi geliyor bize. Sonra bakıyoruz ki 54 yaşında Hepsi dünyadan gıcıp gitmiş. Bu. Evet yani bugün genç saydığımız bir yaş yani sıkça genç diye iltifat alırım <gülüyor> 58 yaşındayım yani. öğleli 4 sene olmuş ve bu hayatın içine neler sığmış zaman bereketli insanlar çalışkan Kadı Burhanettin gibi adam özellikle deha sahibi çok çalışkan hiç boş vakit geçirmemiş ve yüksek ideal sahibi bir adam mesela şiirinden bir örnek belki de en meşhur kıtasıdır bilemiyorum Şöyle der, özin alçah, gören berdar olur. Tabii ben biraz düzelterek okuyorum. O bolur demiş. O zamanki Türkçe ile olur manasında bolmak fiili kullanıyor, olmak yerine. Ancak Türkçe tekamül etti, değişti ve şimdi bolur, boldu, bolmak kullanmadığımız, en azından Anadolu'da, İstanbul Türkçesinde kullanmadığımız bir haldir. Özin alçah, gören serdar olur. Enel hak davi kılan berdar olur. Er odur ki hak yolunda baş oynaya döşeğinde ölen yiğit murdar olur. Tam da karakterini ortaya koyan şimdi birinci ikinci mısralarda dervişlik, efendim, bir tasavvufi derinlik. Bir kişi diyor kendini alçak görürse yükselir, alçalanı Allah yüceltir. Daha sonraki şairlerimizin diyeceği gibi mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. İkinci Mısra'da enel hak dava ederse hallacı mansur gibi daracına asılır, idam edilir. Enel hak davi kılan berdar olur. E şimdi dönüyor aynı şair kıta daha bitmeden. Er o'dur ki hak yolunda baş oynaya adam dediğin odur ki erkek yiğit delikanlı odur ki hak yolunda doğru yolda insanlığa hizmet, halka hizmet, hakka hizmet yolunda. Baş, oynama. Baş oynamak da kritik bir tabir. Yani canını hiçe sayma, kelleyi koltuğa alma diyebiliriz günümüz Türkçesiyle. Ona derim ben adam diye ve diyor döşeğinde ölen yiğit murdar olur. Şimdi hocam. Evinde e, rahat rahat öldüyse murdar olur buyurun. Biz bu dörtlü işaret levhaları için seçmiştik. Öyle mi? Olsun tekrar mümkün. <gülüyor> sohbetin başında da böyle anekdot olarak ileteyim. Ee, o şeyi biz de hissettik demek ki yani o yani yok, derinliği de. o e, güzel yani farklı renkler yani hem o hem o yani böyle bir derviş gazi yani bir tarafından bakan sadece onu o yönüyle görebilir böyle bir resim zihninde kalabilir gayet normal ama çok renkli çok bu renkli dalgalı kişilik e, muhtemelen onun e, çok yükseklere kısa zamanda çıkabilmesini de temin etti. Yani kadı olduğunda 20'li yaşlarında bir insan. Yani 30 küsur yaşında devlet başkanı ve kitleleri peşinden sürükleyen bir adam. Ee, karşısına aldığı insanlar, kardeşim şakası yok hiçbirinin yani Timur'la çatışılır mı? Ya? Yani bir de çapa bakınız yani büyüklük 1'e 10, 1'e 20, 1'e 50 karşısındaki güç. Ama hiç gözünü budaktan sakınmamış, sözünü dudaktan sakınmamış bir adamdır. Kılıcı eli, Kılıç elindeyken gözünü budaktan. Kalemelindeyken sözünü dudaktan sakınmamıştır. Allah gani gani rahmet etsin. O bölgede Sıvas ve Kayseri'de her zaman hürmetle anılan e, adı bol bol e, genç nesillerde bugün bile yani ondan dolayı ona hürmeten çocuklara ismi verilen bir Türk büyüğü. Ne seçtiğin şiir bilmiyorum veya soru ama şu şiiri bir okuyasın var mı? Buyurun size? hocam. Buyurun hocam. Bizi bu aşka çalap bir saman yazmış. Çalap çok eski Türkçemizde eski Türkçede Allah manasına kullanılıyor. Yaratıcı ilah demek. Bu gönül derdin leplerini derman yazmış. Allah bizi diyor bu aşka başsız bir saman yani canından da malından da feda, ya hazır bir aşık olarak yazılmış bizim kaderimiz kardeşim diyor. Yani biz ana rahminden beri aşığız. Bu gönül derdime ise leblerini derman yazmış. Sevgilinin iltifatından başka da ilacı yok. İşte bu bütün şairlerimizin ortak e, işlediği bir konudur. E, Dilberinden rahmeğer olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup. Sultan Fatih aynı şeyi söylüyor. Sevgilisinden iltifata kavuşamazsa hiçbir tabip ona fayda vermez. Buraya gelmişken söyleyip, söylemeden geçmeyelim. Kadı Burhanettin daima Osmanlı tarihindeki Yavuz'u hatırlatır tarihçilere. Yani evet. uygulamaları, Fatih merhumu kısmen yani e, fetih zihniyeti ve şey kabiliyeti var, iddiası var. Hem de böyle sonsuzu açılan bir ufuk gibi yani. Hiç cesur ve son derece cevval bir kişilik Yavuz Merhumu hatırlatıyor. Leblerinden soraram ben Kinecin'in gözyaşını. Lebi yakutu benim müstemam mercan yazmış. Yani şimdi dudak kırmızıdır ya, aşkı temsil eder. Kırmızı aşkın da rengidir. Gülün de şarabında dudağında ölümünde. Bu renk üzerine çok durulur. Her coşkulu ifa e, her coşkulu değer, kıymet neden bahsediyorsa kırmızı üzerinden al, lal, yakut rumuzlarıyla, metaforlarıyla şairlerce hep işlenmiştir. Kadı Burhanettin de onlardan biri. Çok sonraları işte 19. yüzyıl şairlerimizden Muallim Naci, "Meşhedim mahşer kesilmiş bende yok sözden eser." efendim kıssayı renginimi huni revanım söylesin diyor mezarım kabristan diyor e, mahşer yeri gibisi, ses yok söz yok ama akan kanım hikayemi anlatsın diyor e, kanın anlattığı hikaye kırmızı bir hikayedir ve kırmızı aşk ve ölüm demektir gayet e, güzel yani ayak sesleri işte yani, ileride ortaya çıkacak çok büyük parlak şairlerin öncülüğünü yapmış müşkil oldur ki anun zülfine der benden ben başıma iş bu kazayı dahi asan yazmış Müşkül olan şudur, zor olan şudur ki diyor ben onun zülfüne bağlıyım. Her aşık sevgilini zülfüne bağlı olarak tahayyül eder kendini böyle kurgular. Çünkü zülüfler kuşu avlamaya yarayan o kıvrımlı tuzağa benzer. Dolayısıyla her telinde bir aşık sallanır. Yani böyle bir muhayyile var şiirimizde genel olarak. Ben böyle yazılmışım diyor bu kazayı da bana diyor kolay olarak yazmış yazan. Çok ileride Şeyh Galip'in diyeceği de budur. Ya, o zamanki vezmecanda bölüşüldük kâle-i kâm bize hisseyi muhabbet dili pare pare düştü. Ruhlar Meclisi'nde bizim hissemize parça parça bir gönül düştü. E, aşıklık bize ezelden mukadderdir diyor. Aynı şeyler söylüyor gördüğünüz gibi. Lebleri kanuma girdiği için müşe hüsn sorulu sardığı tarihiyle kan yazmış. Onun diyor dudakları ve ona olan arzumu şiddeti benim canıma mal olduğu için kanıma girdiği için onun e, o kan yazmış yani kan rengi tekrar edelim yani işte sevgili gül aşk hep ölüm e, hakkımızda yazılan bu kan ölüm yani aşkın bedeli edebiyatımızda daima Bedeli demek bile az gelir. İlk taksiti can olarak görülür. Candan geçmeden sevda derdi, aşk iddiası batıl kabul edilir. Ciddiye bile alınmaz. Leylim için, leyliyim için ben beni mecnun edeyim. Gözlerimin kan yaşını yoluna cayhun edeyim. Yine aruz denemelerinin, aruzun ilk örneklerinin sesini, ahengini duyabiliyoruz. Sevgilim için, Leyla için ben mecnun olayım. Onun delisi olayım. Tabi efsanedeki Leyla ile Mecnun'da isimler geçmiş oluyor. Gözlerimin kan yaşına yoluna ceyhun edeyim. Yani nehirler gibi gözyaşı dökeyim. Ceyhun nehri gibi ağlayayım. Ağladığıma değer. Gözyaşı, merhameti, yumuşaklığı, rahmeti davet etti. Yağmura benzediği için rahmet davetçisi olarak gönül ateşi de Aşkın şiddetini göstermesi bakımından bu ikisinin bileşimine insan dendi. Bu ikisinin bile, bileşimine aşık dendi, şair dendi. Şeyh Galip'te buluruz en parlak ifadesini. Ee, Yakutu kız yerimiz didebüdildir. Ateşle sudan hasıl olur bir güheriz biz. Paha biçilmez bir yakutuz biz. Aşık olmak cihetinden. Ham maddemiz su ve ateştir. Hangi su? Gözleşi. Hangi ateş? Kalp ateşi. Geh sadi gözleri için ben gözümü aynedeğim. Yahi Elif boyu için kaddim için nun edeyim. Şimdi burada da çok enteresan bir sanat yapmış. Beyitte dört harf geçiyor. Sad, Ayn, Elif, Nun. Şimdi e, bu harfleri bilenler çok kolay anlayacaklar. Sad harfi badem gibi sevgilinin gözleri sad harfini andırır. Edebiyatımızda sevgilinin her bir e, ...ayrıntısı, saçı, gözü... ...dili, dudağı, eli, ayağı, boyu... Efendim, ...bir harf ile temsil edilir. Ayn da göz demektir Arapça. Ama aynı zamanda... ...ayn su kaynağı demektir. Suyun gözü deriz Türkçe'de. Aynı ve sadı yan yana koyarak... ...o badem gözlüğü için... ...ben de ayn olayım. Yani... ...gözümden yaşlar aksın, ben ağlayayım. Fakat bir taraftan da göz demiş oldum. Boyu Elif gibidir. Ona... Kavuşmak isteyen benceyiz de nun gibi olayım. Nun ise eğiktir. E sevgili upuzun, servi boylu gösterişli salına salına yürüyor ama aşık, bükülmüş. Bazen dal harfine bazen nun harfine benzetirler. Fakat burada şair Kadı Burhanettin nun harfine benzetiyor. Nun ve kalem ayetine atıf. Yani çok enteresan. İç içe semboller, iç içe metaforlar. İç içe çağrışımlar, telmihler ve çeşit çeşit sanatlar iki mısra içinde kendini gösteriyor. Şimdi tekrar vurgulamalıdır. Bu kadar Gaile içinde suikast tehdidine maruz. Bir de sürekli. Ve sürekli yani hiç yani ara vermemişler. İç kere yani. değil yani sürekli. işte hayatını başından evet. sonuna kadar gözünü açmış fırtına gitmiş fırtına. yani Hiç böyle bir asude zaman mekanı var mı yok. Fakat nasıl oluyor da bu kadar gerilim içerisinde e, en rahat bir şekilde sanki hiçbir derdi olmayan, hiç, laf olsun diye, güzellik olsun diye şiir yazan biri edasıyla bu metanete dikkat etmeliyiz. Şuna, şunu da ilave etmek lazım. Arapçayı ve Farsçayı da şiir yazacak seviyede biliyor günümüzde. Yabancı dil öğrenen dostlarımız bizi dinliyorlarsa mesela sorduğunuz zaman İngilizceyi biliyorum diyor. İşte orta derece, iyi derece falan filan. Çok iyi derecede biliyorum diyen dahil olmak üzere kendini bir etsin, bir teraziye koysun. Şiir yazacak kadar biliyorum acaba? Yani esas soruyu bu böyle sormak bu lazım. Soruyu böyle sormak lazım. Bir lisanı biliyor demek rahmetli Cinuçan Tanrı korur bir dili biliyorum diyene o dilde rüya görmüyorsan, <gülüyor> o dilde şiir yazamıyorsan Kızdığın zaman o dilde muhatabına haykırmıyorsan o dili biliyorum deme derdi. Bir lisanı bilmek rüyasını dahi görüyor olmak lazım. O çapta mesela yabancı dil kaç kişi biliyor? Doğrusu merak ederim. Ama bu hatıfımız, bahsimizin konusu olan Devlet Başkanı Kadı Burhanettin, kadı Devlet Başkanı, şair nereden? Hepsi alim efendim. Arapçayı ve Farsçayı şiir yazacak seviyede biliyor. Türkçe ile beraber 3. Bunun dışında üç yabancı dil daha biliyor ve henüz Yıldırım döneminin öncesindeyiz. Yani gayet. Bir de hocam eski. anekdot olarak e, bahsetsek e, divanı nerede şu an? Mesela şu an ulaşmak ee, istesek nerede bulabiliriz divanı? British Museum'da tek el yazma nüshası, orijinal bilinen tek nüshası İngilizlerin British Museum isimli müzesinde. Bu da ayrı bir hicrandır. Yani e, büyük devlet böyle olunmuyor işte. Büyük devlet olmak demek. Büyük iddiası olmak demek. Daha önce bir vesileyle temas etmiştim. Arabi enbiya lisanıdır. Farisi evliya lisanıdır. Türkiye ümera lisanıdır. Yani büyük devlet başkanlarının ağzına yakışan bir dildir. Yazısına, kalemine yakışan bir dildir. Türkçeyle devlet edilir. Tarih boyunca gördüğümüz örnekler bu işte. Çok güzel bir parlak bir örneği karşımızda. Ve bu şahsın eseri bizde değil. Maalesef İngiltere'de British Müzüğünde yani bar yerini biliyoruz. Biraz bizim buradaki vefasızlığımız, ve ihmalkarlığımız ortadadır yani inkarı mümkün değil. Biz sadece programımızın hududunu çok aşmadan bu ihmalin ihlale varmamasını temenni olun, ve açıkçası. tavsiye edebiliriz. Yani o kadarını da söyleyeyim. İhmal tamam da yani bunu ihlale varacak kadar abartmamak lazım. Kendi hazinemizdir, kendi değerimizdir. Köküne sahip çıkan, mazisine sahip çıkan, atisi parlak olur. Kökü mazide olan ati olmak. Yahya Kemal Üstad'ın dediği gibi. Şimdi hocam bunları görünce şu his uyanıyor. Mesela biz bu kadar modern bir dünyada yaşıyoruz öyle at üstünde bir yerlere de koşturduğumuz falan yok. Evet, can tehdit boş, altında değiliz. Boş zamanımız çok fazla. Evet. Niye bizden böyle bir şey sadır olmuyor? Ondan olmuyor işte. Yani hayatın rahat olması... ...insan... Valla genel olarak şuna bakalım. Neyi arzu ediyorsa insan... ...yani insanın maddi tarafı, nefsi... ...yani ortalama bir insan... ...neyi istiyorsa... ...ona sahip olmak aslında... Kişiyi verimsizleştiriyor. Yani her neden korkuyorsak, kaçınıyorsak onlar insanı aslında olgunlaştırıyor. Dert, bela, illet, küllet, zillet, gurbet, hasret. İnsan böyle pişiyor. Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin kelamı şudur. İlim talebesine zillet ve gurbet lazım. Aksı hüsrandır diyor. Şimdi bunu bir ilim şubesi olarak görebiliriz tabii şiiri. E, beş yıldızlı şartlarda yaşarken böyle bir rahat bir lüks içinde bir rehavet içindeyken e, pek mümkün görünmüyor. Azeri şair e, yenilerde vefat eden e, Bahtiyar ve e, nasıl şair olunur denildiğinde en sevdiğini elinden alacaksın. Benim vatanımı aldılar demişti. Izdırabın olduğu yerde inci sancı mahsulüdür derler. İşte bu söz incileri çok sancı çekenlerde minicik gövdeme yüklü kaftağı bir zerreciyim ki arşa gebeyim diyen Necip fazla kısa göre hatırlarsak yani ızdırabın olmadığı yerde böyle eserler ortaya çıkmıyor. Ee, her ne bizim için acı ızdırap sebebi ise e, onlar aslında en kıymetli olan şeyler tabii kıymetini de bilmek şartıyla. Hammari gözleri için gönüllü yürek kuluban göz şişesine ayağıdıp yaşımın meygun edeyim. Yine muazzam telmihler, benzetmeler var. Hammari, yani böyle sarhoş falan demek, mest efendim. Onun gözleri, sevgilinin gözleri daima böyle nergis çiçeğini andıran, böyle baygın, süzgün, sarhoş, hasta derler, hasta göz gibidir. O diyor, benim yüreğime öyle tesir etti ki, ben de diyor, göz kadehiyle diyor, o e, şey, içkiyi dağıtayım. E, gözü kadehe benzetiyor, çünkü kanlı göz yaşıyla, o rengi veriyor şimdi çok kısa süre sonra Kadı Burhanettin'den kısa süre sonra Sultan Şair divan sahibi Sultan Şair Fatih Mehmet merhum daha işlenmiş bir aruz ve daha zenginleşmiş bir Türkçe ile meseleyi aynı bu şekilde ifadeye koyuyordu gözü ağlasa aşık belayı hecrilen alan olup gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup aynı şeyi söylüyor Ya yani aşık dediğin ağlamalıdır kavuşmamalıdır aşkta kavuşmak olmaz ve fakat ağlaması herkesin bildiği gibi saydam sıvı su rengindeki ağlama olursa geçersiz kan ağlamalıdır diyor tamı tamına atasına <gülüyor> benziyor Çün saldı çengine canı aşkı odu micmerine ben dahi ud tek yanma ve alemde kanun edeyim. Aynı sanat burada bir daha. Tekrar böyle paldır güldür. <gülüyor> bu, bu, bu defa saz isimleri var. Çeng, ud, kanun. Yani çok özenilmiş yani besbelli. Çok özenilmiş. Yani hakikaten bu beyinlere bu düşünce kabiliyetine hayran oluyorum ya. Yani çok zaman ayırma imkanı yok ama derinlikli düşünebilen bir insan ki yani bakın konuşurken unuttuk adam iki tane fıkıh ilmine İslam fıkhına dair temel e, kitap yazıyor yani iki tane kaynak eser mahiyetinde eser yazıyor aynı zamanda. Yani bir bakıyorsun alim bir bakıyorsun şair bir bakıyorsun elinde kılıç sultan bir bakıyorsun eğlence meclislerinde bir bir adam gibi öyle olm evbaş olmuşum diyor mesela evbaş öyle bir kelime ki yani, yani böyle kayıtsız yani çok da önemli evet evet yani <gülüyor> rind falan demek yani bunu kendisi kendisine söylüyor yani böyle e, dersler alınmalıdır kendini hafife al işini ciddiye diyorlar e doğrudur yani e, sonra adaleti ve ilkeli tutumu da çok kayda değer. Suikast şüphesiyle karşısına gelen adamı dahi kesin olarak suçu sabit olana kadar e, görevinden de almıyor, fena muamele de yapmıyor. Bu nasıl bir metanettir? Bu nasıl bir e, özgüven yani özgüven şık durmadı burada ama yani bu nasıl bir delikanlılıktır ya? Nasıl bir mürüvvettir işte adam böyle hiçbir başarı tesadüfi değil aziz kardeşim. Ya yani, Başarılı olana bir bakacı, Tesadüfen kendiliğinden pat diye böyle piyangodan çıkarıp başarı olmaz. Yok. Vardır öyle, bir sebebi. Öyle, öyle bir şey yok. Vardır. Çalışmıştır. Birikimi vardır. E, hak etmişliği vardır. <gülüyor> Ve tabii o haliyle imtihandadır. E, i̇nsana ne kadar çok kabiliyet verildiyse imtihan da o mertebeden oluyor tabii. İş, i̇şi zorlaşıyor. Devlet büyüklerine, devlet yönetenlere o yüzden geleneğimizde merhametle ona dua ederek, gücü yetiyorsa nasihat ederek falan bakılır. Yani böyle imrenme kıskanma biçiminde değil. O hiç uygun değil. Adam belayı bulmuş, belasını bulmuş. Yani nesini kıskanıyorsun? Onlar da zaman zaman söylüyorlar zaten. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. <gülüyor> Efendim. Evvel kadem yüreğimi doldurdu gözüm kan ile Olkan için şimdi gözü yaş ile hun edeyim. O diyor benim gözlerimi kan ile doldurdu. Ee, kan ağlattı bana. Öyleyse diyor ben de şimdi aşıklara kan dökmeyi kanını feda etmeyi Kanun edeyim diyor. Yani kuralı boğulsun bu işin. Yani ucuza olmasın. öyle Herkes aşığım diye de ortalıkta dolaşmasın. Alan satan belli olsun diyor. Ee, sevgiliye bakabilmeyi, onu diline alabilmeyi, çok yüksek pahalı tutmayı, yok üstün tutmayı açıklarımız hep e, altını çizerler. Yani ben aşığım diyorsan... E, o çok kıymetli olmalı ki aşıklığının bir değeri olsun. Sadece şu noktada tevazu elden bırakırlar. Birçok örneği var Kadı, Kadı Burhanettin'de de. Aşıklıkta ve şairlikte tevazu etmem arkadaş diyor yani. yani. Yani mütevazı tamam ama burada diyor en, en iyi benim diyor. Yani şeyh olan e, galip şeyh galip bile merhum. Mesela hani, indemkizi şairi esernist sultanı suhan menemdi yernist. Zamanımızda diyor böyle güzel şiir yazan hakiki usta. Nerede diyor? Söz ülkesinin sultanı benim diyor. Bir yanlışlık olmasın. E bu adam tevazu hayatının merkezine almış. Şeyh adam yani. Mürit terbiye eden, işi bu olan adam. yani. E, ama e, şairlikte övünmek adeta kural. Yani Aksine bir örnek henüz görmedim. <gülüyor> henüz görmedim. Evet. Soru var gibi önünde. Şimdi hocam... E çok netametli bir dönemde hükümdar netameli olan netametli bir dönemde netameli evet bir dönemde hükümdar olan ve hükümdarlığı boyunca birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalan bir şair. <gülüyor> şair oldu çünkü artık bundan evet. sonra. Nasıl anlamalıyız? Yani biraz yolda da yani yolda derken konuşmanın gelişmesi bahsettiniz ama. Evet. Şimdi şöyle düşünüyorum. Biraz önce de hani araya girip söyledim. Yani kısa bir hayat çok ceval çok çetin bir ortam ve şiir diyorum onlar için acaba bir liman, bir kurtuluş mu? Aynı zamanda tabii yani bu da bir sığınmadır yani orada e, ferahlar, orada bir e, derin nefes alır. Elbette o da var. Yani ifade etme ihtiyacı duyuyor tabii insan. ya yani birikiyor, ifade etmeyi, paylaşma ihtiyacı duyuyor ehline. E, hani şair olan yani bu kabiliyeti olan kalemi işleyen biri yazmazsa yazmasam olmazdı diyor. Yani ne zaman yazayım? Yazmasan olmaz noktasına gelince yaz. o artık bir moda değişti. Deşarj usulü de aynı zamanda. Fakat bu kadar gayretli ve bu kadar birikimli, donanımlı ve bu kadar iddialı olmak veya bir şeyler bir yerlere ulaşmak herhalde samimi niyetle, ihlasla olur, tam tevekkülle olur. Ben seferle emrolundum Allah'ın kuluyum der hesaba çekileceğim der gelen Allah'tan bilir efendim ve böyle bir güç elde eder yoksa modern çağlarda dilimize doladığımız e, özgüven itimadı nefis işte falan yani e, bencillik. Her şeyi ben yaptım. Yok öyle bir şey olmaz. Her şeyi yani, ben başardım. O insanı küçülten, zaafa düşüren, komik duruma düşüren bir şeydir aslında. Bu, bu insanlar samimi dindar bir insan olduğu her halinden gözlemlenebiliyor. Yani bir takım böyle yaramaz haller varmış imajı veren mısralar ve hikayeleri olsa da özde samimi kuvvetli iman sahibi. Bir kişi var karşımızda. Başka türlü de bu yola gidilmez. Canını göz alıyorsun. Ne karşılığında kardeş? Değer mi der insan? Bir an gelir, değer mi der? Görüyoruz ki ömrü boyunca sağlam bir iman ehli olarak devam etmiş. Yarı ağ yara kor isem cehl ola. Cefa yardan çeker isem sehl ola. Yarı ölür ise yarı için gam değil. Sehl ola çünkü dilber ehl ola. <gülüyor> ben diyor yari başkasına bırakırsam diyor bu cahilliktir diyor. Yani bunu erkek adam yapmaz. Yar için ağyarı ile merdane cenk etsem gerek. İt gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. Fatih merhum. Evet. Ne kadar benziyor değil evet. mi bak? Evet. Yani bunlar aynı topun kumaşı bunlar. <gülüyor> Cefa yardan çeker isem sehl ola. E tabii, cefadan uzak kaçar kalırsam ama bu işin kolayıdır diyor. İşin kolayına kaçmak iş değil ki diyor yani. Mühim olan zoru başarmak. Yarı ölürse yarı için gam değil. Yani o e, beni öldürse de e, dost için ölse de gam değil ama e, başkasına yüz vermesi tahammül edilir şey değil. Yani aşık için en ciddi problem e, başkasına yüz vermesi halinde ona tahammül etmektir ki edemez. Gamdan ölmem korkarım gayret helakeyler beni diyor Hayali Bey. Yani aşkın gamı beni öldürmez ama e, o gayrıları sevindirirse işte o beni öldürür diyor. Sultandan biz kullara ferman bolsa, tabii olsa yani diyorum ya işte öyle kullanmıyoruz artık. E, Sultan biz kullarına ferman etse, yerle derde bir derman olsa, Yarın sözleri bizim için bir derman olsa, şol hilali kaşını için gördü göz, onun hilal kaşını bir defa gördüm ya varlığımız yoluna kurban olsa diyor. Şimdi kurban ne zaman kesilir? Zilhicayının onunda, arabi ayların 12'si. Ay nasıl bilinir? Biri ikisi biri oldu mu olmadı mı? Hilal gözlenerek. Hilal yarın kaşı, hilal ay ve <gülüyor> oradan kurban olma bağlantısı yahut bunu Ramazan için de yaparlar Ramazan bayramı ne zaman olur? Şevval hilali görülünce ben diyor senin hilal kaşını görmeyince bayramım olmaz diyor. Eyvallah. <gülüyor> yani işte şairlerin bu muhayyilesini böyle insan hayranlıkla lezzetle gözlerin bağda dili ayarıdır leblerin rumilinin hammarıdır işvelerin ile kimin sözü var her şeyden bu dünyanın mimarıdır. Bağdat o zamanın büyük bir kültür merkezi. merkezi, ticaret merkezi olan bir şehir. Bağdat hırsızı diye de bir laf vardır. Yani öteden beri yani her şeyin olduğu gibi hırsızın da en kalitelisi Bağdat'ta olur manasında. Ben öyle bir film de seyretmiştim Bağdat hırsızı. Gözlerin diyor Bağdat'ın hırsızıdır. Yani ne çalar göz gönül çalar. Eyvallah. Gönül çalar yani senin gözlerin Bağdat hırsızı diyor. Dudakların ise Rumeli'nin hammarıdır. Hammar da var hoş demek. Rum diyarında da üzümden içi, içki yapıyorlar falan. E, o da diyor o hammarın kraliçesi. Yani üstü yok. İşvelerinle kimin sözü var senin diyor işvelerin, tavrın, e, kimin e, kiminle sözleştiysen her şeyden bu dünyanın yaptığın her iş, attığın her adım ya yani dünyayı kurar yıkar, yıkar, yıkar, kurar yani böyle bir Sevgili sultandır tabii aşık için. Aşık sevgiliyi güneş gibi görür. Kendini toz zerresi gibi görür. Hatta zaman zaman da kendini kınar. Haddini böyle Bir toz zerresi güneşle ne işi falan. Bu kendini aşağı Aşk aslında kişinin kendini zayıf görüp, zaaf içinde görüp, aciz görüp terbiye olma usulüdür. Yani aşk bir merhaledir. Oradan geçersin ve olursun. Bir fırındır. Orada pişer tuğla. Yani onu da geçmek lazım. Onu da geçmek lazım. Erenler bu dünyaya kılmaz nazar. Aklı başında olan adam bu dünyaya tenezzül edip bakmaz. Bunda aklı var kişi kılmaz karar. Akıllı olan kişi bunda kalacak gibi davranmaz. Yani misafir olarak misafir gibi davranır. Kün dünya din ya garibin sevil hadis-i şerif. Dünyada yolcu gibi veya garip gibi ol. Bu dünya gölge durur, kovar kaç, kaçsan Gölgedir bu. Ee, kaçarsan kovalar. Peşinden gelir. Bir kişi ki kaçar ondan ol kovar. E, kaçarsan da kovalar. Yani burada iki hadisi şerifi ayrı ayrı Türkçeyle nazma dökmüş bir adamdan bahsediyoruz. Yani Allah gani rahmet etsin. İşe bak ya. Hocam, yani şimdi nereleri nereden öğrendin? Evet. E, 10 dakika kadar diyeceksin sen e, şimdi gene. <gülüyor> son 10 dakikaya gelmişiz. E, yani şimdi buradan şunu hissediyorsun. Evet. Yani aslında Kültür dediğimiz şey bir günde, bir saatte, yok, bir anda olan yok bir şey oraya, değil. Yok. Zahmet Bir isterim. kültürün bile oluşabilmesi için yıllar geçmesi tabii. gerekiyor. Tabii. Sorularımdan birisi zaten şuydu. Hı. Şiirleri çok öne çıkmamış ama Hı. divan edebiyatımızın ilk nüvelerinden sayabilir miyiz sizce? Tabii tabii, tabii. Cevabımı aldım tabii, zaten. Tabii tabii hiç şüphe yok. Hiç şüphe. Geri taraftan şöyle bir şey de var hocam. Evet. Bugün bize bir şeyleri işte daha önde daha bariz şekilde sunmaya çalışıyorlar ama kumaş bu olunca biraz problem çıkıyor. İşte bunu tanırsak yani yeni gelenleri de daha kolay anlama fırsatımız olur, Mihenk olur elimizde, bir miyar olur elimizde. Yani yeniler bir şey söylemesin, yenilerde şiir yok falan demiyorum, olur, olur ama eskiden beslenmeden haber almadan ilham almadan yani usul görmeden de olmaz. Eskiyi tekrar etme, yeni söyle ama eskiden haberin olmazsa olmaz. Yani bu da güzel bir eskidir, epey eskidir, güzel bir örnektir. Bu kitabı hazırlayan hocamdan Bir Beyt'i okuyacağım izninle. Buyurun hocam. Bir diyor meydanı ı alem aşikardır, aşikar bir diyor hem izbelerden izde Allah bir diyor. Yeri gelmişken hayatta olan şairimizin de kıymetini bu kitabı yazan Ömer Demirbağ hocamın Allah bir diyor redifli nefis bir eserine dikkat çekmek isterim. Konumuz bu olmadığı için çok uzatmıyorum ama bu kadar da işareti vereyim. Çünkü eserinden e, doğrudan doğru faydalandık. Yani faydalandık. Borçtur yani. Yar eğer biz kulu bile yar ise kuluyuz ancak olur ikrar ise bizana verdik canı özü bilsin. Ger yar ise yok ise al yar ise. O beni severse bir değeri var diyor. Allah beni kabul ederse diyor. O beni kulu kabul ederse bir kıymeti var diyor. Yani Burada işte samimi kul edasını, samimi mümin tavrını çok güzel bir şekilde görüyoruz. Çok sonraları 20. yüzyılın ortalarında vefat eden e, Tahirül Mevlevi demişti. Bir ev bir huzura hediyesiz gidilmezdi ya Rabbi ben huzuruna geldim günahımdan başka getirecek bir şeyim yoksa onunla geldim diyor. Yani kula kulluk e, yaraşır sen kulluğunu bil o Rablığını bilir. Çok şiirinden örnekler sunma imkanı var da vakit o kadar da ee, İşaret levhalarında da tekrar o başta lütfen. tekrar ettiğimiz şiiri. Onu tekrar etmek iyi de olur yani. yani söyle bakalım bir daha. Özin ancak alçak gören serdar olur. Enel hak davi kılan berdar olur. Er oldur ki hak yoluna baş oynaya döşekte ölen yiğit murdar olur. Evet kendini alçak gören yükselir. Efendim, Enel hak da davasında bulunursan can gider yani dar ağacına gidersin. Hallacı Mansur Hazretleri'nin böyle bir tasavvuf bir cilvesi vardır. Adam dediğin hak için canını göze alır. Döşekte ölen kişi de murdar olur. Kahraman bir eda ile söylenmiş meşhur kıtası. Evet. Buradan berdar seçmiş hocam. Berdar. Evet, Hadi bakalım. Berdar. Dar. Dar ağacı. Şuradan Visalindir bana cennatı firdavus firakının azabı geyelimdir. Sana kavuşmak cennet senden ayrı kalmak cehennem diyor ey sevgili diyor. Çok açık bir şekilde Allah aşkıdır anlattığı. Berdar. Evet. Neymiş berdar? Salbedilmiş asılmış, asılmış yani insan Heh. Heh. E, yemişti demiş. Berdar olmak idam edilmek asılmak değil Kaldırılmış tutucu itaat edici ve ettirici evet. anlamlarına da geliyormuş çocuk. Evet. Çok, e, ne kadar kaldı? Vaktimiz bir iki dakika mı var? Yoksa hiç mi yok? Beş dakikamız var hocam. Eğer küstah isem şahım halimdir. Şimdi küstah kime deriz? Haddi hududu bilmeyen, dengesiz davranana. Nabi merhum aynı mefhumu. Bak şimdi tam aynı şeyi söylüyorlar ama tabi usul farklı, üslup farklı. Nola küstah olursa, Pişi gülde bülbül ey nabi, Nuraatı edep deste, Dili mestaneden gelmez. Ben diyor, Ey sevgili senin huzurunda diyor bir küstahlık yaparsam dengesizlik yaparsam hoş gör. Çünkü diyor aşık maşukunun karşısında iradesini kaybeder. Akla uygun davranamaz. Beni mazur gör diyor. Bül, gül diyor. Bülbül bül, bül, bül, bül gülün karşısında elbette el ayağı dolaşır. Eğer küstahiysem şahım halimdir. Benim halim bu diyor. Ne yapayım senin karşında nasıl dengele durayım yani. Benim ahvalime ol hak alimdir. Durumumu da Allah biliyor. Yani <gülüyor> beni Andan ırah kılmak dileyen Sığındım ana şeytanı racimdir Beni sevgiliden uzaklaştırmak isteyen kimse diyor Şeytanı racimdir racil. <gülüyor> Kovulmuş şeytanın ta kendisidir Ben ondan Allah'a sığınırım diyor Nola mecruhisem mahrum değilem Can sultanı rahmanı rahimdir Yaralıysam gam değil Mahrum değilim çünkü Allah Rahimdir, Rahmandır rahimdir Yaralı olmak mesele değil Ayrı olmaktan korkarım diyor Yaralı olmak yakın olmayı da gösterir <gülüyor> zihî devlet ki sultana harifem yine olsa ki yine ol nedimdir övünerek sevinerek söylerim ki diyor ben sultanın bir kölesiyim diyor onun adamlarından biriyim bu bana yeter diyor onun tek e, görüşeni ona, ona sahip olmak de değil derdi o sultan diyor ben kölelerinden biriyim hepsi bu y yine olsa e, nesimdir canımı salan bu zevke nezerdir canımın kastı nesimdir Bakın Nesim, Nesim. Yani hep çok sanat yapıyor aslında yani. Nesim Şimdi sabah olacak, rüzgarı. <gülüyor> tablo olacak onun içinde gösterebileceğiz ki artık ne demek istediğini anlatabilelim. Çünkü. Tabii tabii. Orada metinde biz görüyoruz ama izleyicilerimiz göremiyorlar. Nesim'dir, sabah rüzgarıdır. Ee, canımı salan bu zevke. Ben bu sabah Rüzgar, sabah rüzgarı çünkü tehcit vaktinde nasip olan e, ruhani. E, feyizlerle dolu bir rüzgardır. Ben o e, rüzgarın önünde, önüne katılmışım. Fakat ki ayırınca ki ne sim? Sim gümüş demek. E, bu defa da ne zerdir canımın kastı ne simdir. Ne altın ne gümüş diyor benim talelim diyor ben. Manevi zevke müşteriyim. Bu kaddim dalı dal oldu bu aşka zihidem ağzun mimi mimdir. Yani aman ya Rabbi yani bu dal harfine benzedi boyum diyor. Hani insan ızdırapla beli bir külür gider ya o hale geldim ben. Ee, ağızın mimi nemimdir yani ağız da küçüklüğü sebebiyle mim harfine benzetilir. Yahu iki asır üç asır sonra ortaya çıkacak şairlerin haberini veriyor ya aslında. Yani böyle bir öncü tabiat görüyoruz burada. Didi canın giran oldu belimde dedim ya Rabbi azimdir. Büyük iftira edilmiş dedim diyor can ağır geldi yani canımı taşıyamıyorum artık diye bir sızlanma oldu. Ama gördüm ki diyor bu bühtandır ben diyor ızdıraba müşteriyim şikayet etmem. Allah şikayet ettirmesin verdiği dertten. Yani leylim için leylim için ben beni mecnun edeyim gözlerimin kan yaşını yolun acayhun edeyim sevgilim için deli olmaya razıyım. ...gözyaşlarımda ırmak gibi aksın. Demin o şiire kısaca bir temas etmiştik. Evet, yani vakitte dolu veriyor ama ne yapacaksınız? Yani Hocam, saatlerce de zaten olamaz. E, son bir dakikaya girmişiz. O, o bir dakikada bizi bu aşka çalıp bir serüs yazmış. Demin bunu okumuştum, tekrar söyleyeyim. Allah yazdı, Al kaderimizdir. Bu gönül derdinin nerleplerini derman yazmış. Ve sadece o sevgilinin... E, iltifatı. Yani bu şu demektir. Sevgili razı olmuşsa herkes razı olmuş demektir. Tek bir e, yarın yalnız Allah'ın yalnız dostun rızası gözetilmeli e, ve insan dağılmamalıdır. Sabit kadem olmalıdır. Gez göz arpacık aynı hizada olmalı. Teşekkür, Teşekkür ediyorum hocam muhabbet için. Bu akşam da şiiriyle sultanlardan olan Kadı Burhanettin'i konuştuk. Haftaya başka bir şairimizle karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar.